1562, numaralı konu, İbni Mesud'un evinden çıktığında söyledikleri, evet, Abdullah bin Mesud evinden çıktığında, Bismillah'i, tevekkeltü alalahi, la havle ve la kuvvete illa Bila Allah'ın ismiyle, ben ona davandım, günahlardan dönerek ibadete yöneliş ancak onun kuvvet ve kudretiyle olur, derdi.